Dağınıklığın derli toplu tarifi Önce kelime vardı Sonrası hiç olmadı belki de Aslına bakarsan bunun şiirleştirilebilecek bir tarafı da yok Ve belki zamansız hatta gereksiz bir girişim bile olabilir Ey dünya sana sesleniyorum Başkaca muhatabım yok ve belki de sen de yoksun. Sürekli aynı iz üzere dairesel bir döngü bu. Aynı yerden tekrar tekrar geçen makettiren. Yükü yokluk. Bir iz üzere gidiyorum bu aşikar. O izi ben mi yaptım? Yoksa o iz zaten ben miydim? Rabbim. Bana yeni sorular bahşet. Belli bir mantık dahiline aldığım her şey kaçınılmaz olarak artık sürdürülebilir değil. Bu sürdürülemez halin kendisinden başka hiçbir şey sürdürülebilir değil. Rabbim, bana yeni sorular bahşet. Yakışıklı cevapları olsun. İnsan neresinden tutsan tutarsız. Mütemmim bir cüz olaydım. Tapu evraklarında değil belki ama sabahın o doğurgan dingindiğinde. Neyi kaldırıp atmalı, neyi tutmalı, varılacak bir yer var mıydı? Bazı şeyler oluyor Rabbim, güzel müzikler gibi, hızlı akan suların coşkunluğu ve dingin göllerin huzuru gibi. Bazı şeyler oluyor ve insan saatin pilini çıkartmak istiyor Rabbim. Cennetin böyle bir yer mi? Başkaca şeyler de oluyor Rabbim. Yakınmak değil de bu öyle şeyler ki insan insan kalamıyor o zamanlar. Sonra zaman geçiyor ya da zaman sonra geçiyor Rabbim. Geçmeyenler de var. Doğum lekeleri mesela İnsan bir kere doğmuyor Ve sonraki anneler ilkine hiç benzemiyor İnsanlar eşit demişsin ama Ben hüzünden biraz fazla aldım Umarım sorun olmaz Rabbim Bu durumu diğerlerinin çok problem yapacaklarını sanmıyorum Önce kelime vardı Artık kelimeler var bu bizden öncekiler Rabbim, en iyi sen bilirsin. Sıkıntıdan olsa gerek yüklenmişler kelimeleri. O ilk kelime neydi acaba? O her şeyi kapsayan, noksansız ve eksiksiz, tam ve bütün. Şimdi benim tanımlamaya çalışırken bile kıvrandığım, beni, kelimeyi ve kıvranmayı dahi kapsayan, sonsuzluğun sonunun yaldızlı şeridi. O ilk kelime neydi Rabbim? Ah olsa gerek. Nasıl olsa anlatamayacaksak, tam anlamıyla ne istediğimizi, ne düşündüğümüzü, daha da ötesi, tam neresinde kelimenin hangi hecede bükülüp kaldığımızı, hangi ses birleşirken diğeriyle, bizi de alıp arasına yuttuğunu derlemenin, toparlamanın ne anlamı var Rabbim? Dağınıklığın derli toplu tarifi